Şimdi bir başka örnek de Salih Baba. Okuma yazma bilmeyen. Bayan nerede yayınlandı bu arada? Divanı e, mı? Divanı. Evet. Efendim demek bay Burtlu, ki. Bayburtlu. Hayır. Salih Baba Erzincanlı. Erzincanlı. Tabi Piri Sami Erzincani Hazretlerinin müridi.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 Ya işte, <gülüyor> ne anlattınız öyle ya kaldım Yeti, yani yetiş ey keşti banım büs bütün deryada yangın var değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var erişti nevbahar vakti figana başladı bülbül değil yalınız bülbül ol gül da yangın var zemine indime evadan nice yıllar döküp kan yaş değil ağlayan yalnız adam havada yangın var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 Benim görmediğim bir şey mi var? Ya da durum nedir? Neler olmaktadır? Bir hadise var can ile canın arasında. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Galiba şu Fuzuli'nin Su Kasidesi'nde, meşhur o eserde, şah eserde ikinci beyitte ne der? Hani Ab gündür gömbede dev var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden gömbede dev var su. Baktığım her yer su renginde görünüyor. Acaba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 öbürü ağlıyor su renginde görüyor ne varsa berekey yanıyor ateşini hani var ya koyun sürüsünü sığırtmaça emanet etmiş Erzurumlu aa gitmiş göbek taşına yatmış hamamda Kasım ayı acayip soğuk Erzurum bu koşa koşa gelmiş çobanla aa koyunlar gidiyor demiş soğuktan telaf olacak donacaklar demiş korkuyla git demiş ya bu sıcakta koyun mu donar <gülüyor>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 Erzincanlı zade Salih Baba Divanı Rabıtayı Nakşi Hayali Allah. Fehmi Kuyumcu Fehmi Kuyumcu, <gülüyor> Fehmi kuyumcu da <gülüyor> Allah e, çalışmış Salih Baba Divanı'nı haberiniz olsun meraklısına söyle denince söylemiş. <gülüyor> Ama bir de sus deyince susmak <gülüyor> var. Mesela şey anlatır. Veha Çamuroğlu anlatır hocam şeyde. İsmail'de. Ben çok severim İsmail romanını. Eee Bak yine karıştırdım romanları iyi mi? Ee, yav Yavuz Sultan Selim'le Şah Şahî anlattığı romanın adı gelmedi. Şirpence değil değil hocam gelmedi ha. ismi dilimin ucuna ee, orada galiba Şeyh Cüneyt yani şehrin evet şeyin, evet, evet, ee, evet şehrin hem yöneticisi hem şeyhi. divan topluyor halifeleriyle meseleler konuşulacak. Sabah 8'de diz kırıp oturuluyor diyelim. Ee, akşam ezanından az önce tek kelime konuşulmaksızın şey Şünet diyor ki, başka bir şey var mıydı? Halifeler diyor ki, yok efendim, o zaman divanı bitirelim diyor. <gülüyor> Abi, çok oyun bozan bir şey yani. Çok e, Benim çok hoşuma gider bu örnek. Çünkü çok oyun bozan bir şey. Hani ee, mutlaka konuşmak gerektiğine dair bir divan toplanacaksa mutlaka konuşulması gerektiğine dair bütün e, yerleşik algıyı yerle bir ediyor. Yani başka bir şey yoksa kapatalım. Divanı kapatalım. <gülüyor>